Yavru ağaçkakan annesiyle birlikte çınar ağacındaki yuvasında yaşıyordu. Bir sabah annesinin tatlı sesiyle uyandı. Hay yavrum, kalk artık. Bak, sabah oldu. Biraz sonra yola çıkacağız. Yavru ağaçkakan ilgi ve sevinçle sokuldu annesine. Nereye gideceğiz anneciğim? Seninle yiyecek bulmaya gideceğiz. Artık büyüdün. Bundan sonra karnını nasıl doyuracağını öğrenmen gerekiyor. Yavru buna çok sevinmişti. Sevinç içinde annesiyle birlikte yola koyuldu. Gidecekleri yer öyle pek uzak da sayılmazdı. İlerideki koruda ardıç ve meşe ağaçları vardı. Anne ve yavru ağaç kakan buraya kadar uçtular.